Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala nebiyyena Muhammedin Ve ala alihi ve ashabethi Vettabiine lehum bi ahsanil ilayyum iddin Onbeşinci madde Yönetici ordu gibi bir güç arkasına sığınarak dinden dönerse Onunla savaşmak farzain olur Ve bu savaş diğerlerinden daha önceliklidir Bunu maddeler halinde şöyle açıklayabiliriz 1. Bunlara günümüzde Müslümanların yaşadığı ülkelerde Allah'ın indirdiği Allah'ın dini ile hükmetmeyen yöneticiler misal olarak verilebilir. Bu yöneticiler kafir diller. Allahu Teala şöyle buyurur: Kim Allah'ın indirdikleri ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Kafirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. Buna benzer deliller çoktur. Bu yöneticiler hem Allah'ın indirdikleri ile ile hükmetmemekte ve hem de insanları kendi heva ve arzularından kanunlar yapmaktadırlar. Bundan dolayı onlar insanlara karşı kendilerine ilahlar ve Rabler ilan etmektedirler. Allahu Teala şöyle buyurur. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini gerektiren ortakları mı var? Allahu Teala başka bir ayette ise şöyle buyurur. Onlar hahamlarını ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler. Bu ülkelerdeki yöneticilerin Küfürleri tek bir sebepten dolayı da değildir. Maide suresindeki kim Allah'ın indirdikleri ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta Ayetinde geçen küfür, küfürdür. Günümüzde Müslümanların Müslüman ülkelerde meydana gelen olaylar bu ayetin inmesindeki sebep ile aynıdır. Bu olaylar Allah'ın şerati ile hükmetmemek ve insanların zorla da olsa uygulamaları için beşeri hükümler çıkarmaktır. Bütün, bunlar bütün, bütün bu yapılanlar ayetin iniş sebebi, e, sebebi olan Yahudilerin zina edenin öldürülmesi hükmünü kaldırıp yerine başka bir hüküm getirmeleri ile aynıdır. Her kim Allah-u indirdiklerinden başka kanunlar e, çıkarma ya da bundan hükmetme işine iştirak ederse en büyük küfürle kafir olmuş ve İslam milletinden çıkmıştır. Hatta bu kişi İslam'ın beş şartını yerine getiriyor olsa da bu böyledir. Birçok günümüz alimi de böyle söylemektedir. Şimdi biz normalde geçen dersi önce şunu söyleyeyim en başta bu 15. maddenin %80'i önce anlattıklarımızın yine özeti mahiyetinde. Yani yeni bir şey öyle e, madde olarak yok. Sadece bazı noktaların izah edilmesi lazım. Şimdi biz önceki dersimizde ne dedik? Biz önceki dersimizde dedi ki madde olarak mürtetler ile savaş asli kafirlerle savaştan öncelikleri dedik. Öyle değil mi? Şimdi şeyh burada diyor ki Bu yöneticiler de ordularıyla beraber belli bir gücün arkasına sığındıklarından dolayı bunlarla savaşmak nedir? Bunlarla savaşmak asli kafirlerle savaş yapmaktan daha önceliklidir. Yani var olan yöneticileri söylüyor. Biz ne demiştik? Demiştik ki şu anda tevhid ehlinin arasında bu anlamda iki tane farklı görüş var. Birinci görüşe göre bugünkü yöneticiler mürtettir. Çünkü işte ilk başta la ilahe illallah diyorlar, kendilerini İslam'a nispet ediyorlar. Ondan sonra küfür fiili işleyerek e, dinden çıkıyorlar. Bu bir görüş. Ama racih olan nedir? Hayır, bunların babaları evet böyleydi. Yani babalarının da babaları birkaç kuşak önce. Ama şu anda doğanlar yetişenler asıl şirk üzerine yetişiyorlar. İslam'la uzaktan yakından bir alakaları ne değil? İslam'la uzaktan yakından bir alakaları söz konusu değil. Bugün var olan yaşadığımız ülkelerde ki yöneticiler mürtettir. İşte bunlara karşı şeyhin söylediği, bunlara karşı savaş gerekir derken şunu anlatıyor bu defa. Neden dolayı bugün içinde yaşadığımız ülkelerdeki yöneticiler mürtettir. Normalde burada şeyh var olan yöneticilerin neden kafir olduklarını bir tane yönünü zikretti. O da ne? O da kanun yapıyor olmaları ve Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor oluşları. Şimdi normalde bu yöneticilerin küfrü Yani var olan yöneticilerin küfrü birkaç maddede toplanabilir. Yani neden dolayı bunlar kafir? Yani sayılamayacak kadar çok yönden bunlar kafir. Ama bunların küfrünü şöyle bir toparlayacak olursak en asli meselelerde 1. Bunlar Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorlar. Değil mi? Maide suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْ اَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ <gülüyor> Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar kafirlerin tekenleridir. Buradaki men genel bir ifadedir. Her Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyeni içine kapsar. Onlar kafirdirlerdeki kısım teykitli bir kısımdır, teykitli bir şekildedir. Ve aynı zamanda da nedir? Aynı zamanda da büyük küfürdür. İki, bunlar Allah'ın dışında teşride bulunuyorlar. Yani Allah'ın var olan kanunlarıyla yönetim yapmadıkları gibi bir de kendileri kendi yanlarından ne yapıyorlar? Kanunlar çıkarıyorlar. Bunun delili de nedir? Bunun delili de emlehum لَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَذَنْ بِهِ اللّٰه Yoksa onlara Allah'ın izin vermediği konularda kanunlar yapan ortakları mı vardır? اِنِ hukmu اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Kendisinden başkasına ibadet etmenizi nehy etti. Üç, bunlar Allah'ın var olan kanunlarında değişikliğe gidiyorlar. Yani bir de ekstradan Allah diyelim bir konuda hüküm belirtmiş. O hükmü tam zıddını e, veyahut ne olursa olsun o hükmü değiştiriyorlar. Bunun e, şey ney? deline inma en ziyade fi'l kufr haram aylarda oynama yapmak küfürde nedir ziyadeliktir düşün Allah azze ve celle haram ayların aylarını ve vaktini belirtmiş mekel müşrikler senelerdeki ticaretlerinden muhalif olduğu için bu aylar bazen bir ay öne alıyorlar bazen bir ay erteliyorlar Allah azze ve celle diyor ki haram aylarda oynama nedir küfürdür hakeza yine اتخاذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله Onlar rahiplerini ve papazlarını Allah'ın dışında Rabler edindiler. Peygamberimiz bunu nasıl açıklıyor? Diyor ki onlar Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını da helal kıldı. Siz de bunları ne yaptınız? Siz de buna uydunuz öyle mi? Öyle işte bu sizin onlara ibadetinizdir diyor. Bugünkü yöneticiler de aynı şekilde ne yapıyorlar? Allah'ın helal dediklerini haram, haram dediklerine de helal diyorlar ama farklı lafızlar kullanıyorlar. Yani anayasada İslam'daki helal ve haramata kabul eden daha farklı yasak gibi mesela veyahut da yapılabilir gibi daha farklı lafızlar var. Ayrıyeten bugünkü yöneticiler bu yapmış olduğu kanunları insanların mülzem kılıp insanların çekişmelerinde bu kanunlara muhakeme olmalarını gerekli kılıyorlar. Bu da nedir? Bu zaten bir insanın tağutlaşmasıdır. Her tağut da tağut olmadan önce kafirdir. Öyle değil mi? Yani bir insanın tağut olabilmesi için önce kafir olması lazım. Öyle değil mi? Ondan sonra tağut olması. Önce küfre girer, haddini aşar Allah'a karşı. Ondan sonra o küfürde işte farklı şeyler ekleyerekten bu küfre kendisi yapar? Kendisi tağutlaşır. Bunun yanında bu yöneticilerin küfür, bu teşriye ve hükme e, taalluk eden küfürleri. Yani teşri meselesiyle alakalı, kanun yapma meselesiyle alakalı e, taalluk eden küfürleri. Bunun yanında bu yöneticiler kafirleri dost edindiklerinden dolayı İslam'daki kati küfürlerden birini işliyorlar. Kafirlerin yanında yer alıp Müslümanlara İslamlarından dolayı açılan savaşta bunlar da en ön safta ne yapıyorlar? Elleriyle, dilleriyle, mallarıyla yer alıyorlar. Bu yöneticiler de bu yönden nedirler? Bu yönden İslam'daki kati küfürlerden birine düşmüşlerdir ve kafirdirler. Hakeza bu yöneticiler yine İslam'da kati küfür olan Allah'ın diniyle dalga, Allah'ın dinini küçümseme, Allah'ın dinini ve dinin şiarlarını alaya alan bütün kurumları ellerinde bulunduruyorlar ve bu kurumları işletiyorlar. Televizyonlar gibi, radyolar gibi, karikatörler gibi vesaire, Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi kat'i olan küfürlerdir. Ha bundan başka bunların küfürü yok mu? Bundan başka bunların küfürünü oturup saymaya kalksan bitiremezsin. Ama bunlar en asli olan ve bunlar en kat'i olan neler? Bunlar en kat'i olan küfürler. İşte bu yöneticiler bu yönlerden neye giriyorlar? Bu yönlerden küfre giriyorlar. Küfre girmeleriyle beraber zaten kafir olan bir yöneticiyle savaş vacip ki gelecek. Yani İslam alimleri böyle bir icman akın etmişler bu konuda. Ayrıyeten şeyh diyor ki, küfre giren bu yöneticiler ekstra bir gücün arkasına sığınıp e o güçle mümteni durumuna düştükleri için bunlara karşı yapılacak olan cihat, e asli kafirlere karşı yapılacak olan cihattan daha evladır. Evet. İki. Mürtet olan yöneticinin silahlı gücü yoksa Derhal iktidardan indirip indirilir Ve yargıcın karşısına çıkarılır Tövbe, suresi, tövbe ederse Abu Bakir ve Ömer'in Radiyallahu anh'ın Uygulamalarında olduğu gibi Tekrar yönetim ile ilgili işlerde görevlendirilmez Ancak eğer tövbe etmezse Öldürülür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurur Benim ve benden sonraki halifeleri halifelerin Sünnetine azı dişlerinize sarılın İbtemiye şer eder. Ne yapu Bekir ne de Ömer radıyallahu anhuma hiçbir zaman musslümanların baş, başına monaftları veya akrabalarının yönetici yapmadılar. Allah yolunda kimsenin kıramasından da korkmadılar. Hatta Nifetle savaşıp onların İslam devletine katılım İslam devlete katılmalarını sağladıktan sonra o insanların tövbelerinin açığa çıkması için atabilmelerini ve silah taşımalarını yasakladılar. Yasakladılar. Emran radiyallahu dönemek Irak valisi e, olan ona saib bin vakasa radiyallahu anhu eee e, Asadi e, Arab bin Habis Uyayne bin Hisn Hisn Ashash bin Kays Ashas bin, -as bin Kays El Kindi ve bunlar bunlar gibilerine yöneticilik görevini vermemesini ve savaşta onlar ile istişare yapın havasını söylerdi. Çünkü Ebu Bakir ve Ömer radıyallahu anhümme on, bunlar da bir çeşit nifak olmasına endişe ettikleri için Müslümanların başlarına başına yönetici yapmamışlardır. Evet. Şimdi burada arkadaşlar, diyelim ki mürtet olan bir yönetici var. Normalde bu yöneticinin silahlı bir gücü yoksa, adam normal kendi halinde şu anda öyle bir şey yok da, diyelim ki öyle bir yönetici söz konusu oldu. Bunun derhal ne yapılması lazım? Derhal görevden indirilip, şayet varsa Müslümanların yargıcının karşısına çıkarılıp bunun yargılanması lazım. Eğer bu riddetinden tövbe etti veya bu küfründen tövbe etti, etti. Yok eğer bu küfründen tövbe etmediyse ve Müslümanların da e, İslam'ın ahkamını temfil edecek güçleri söz konusuysa bunu ne yaparlar? Bunu öldürürler. yani Çünkü Peygamberimiz diyor مَنْ بَدَّلَد۪ينَهُ فَاقْتُلُوهُ Kim dinini değiştirirse onu ne yapınız? Onu öldürünüz. Yok eğer diyelim ki Bu adamın geldi, tam ben tövbe ediyorum dedi, ben yanlış yaptım dedi. Bu adam tövbe etti. O zaman ne yapacağız? Adamın İslam'ını kabul etmek zorundayız. Çünkü adam tövbe etmişse eğer buna diyebileceğimiz bir şey yok. Allah bilir tövbesinin kabul olup olmadığını ama biz zahiren buna tövbe etmiş muamelesi yapmak zorundayız. Lakin tekrardan buna görev verme, tekrardan bunu belli yerlere getirme. Müslümanların işini buna verme işine gelince bunu yapmaklarına değiliz? bunu yapmak zorunda değiliz. Neden? Çünkü sünnetlerine uymakla emrolunduğumuz Ebubekir ve Ömer radıyallahu anhuma اجمعین bu mürtetler iman ettikten sonra, bunu tövbe ettikten sonra bunlara birçok ağır şart koşmakla beraber bunlara hiçbir şekilde ne yapmamışlardır. Görev vermemişlerdir. İslava ve Müslümanlara zarar veren amaliyelerin içinde bulunanlara bunlar görev vermemişlerdir. Mesela Ömer <gülüyor> radıyallahu an peygamberimizden sonra Ee, adamın biri şeyde bu Mescid-i Dırar Medine'de kurulduğu zaman orada imamlık yapmış. Tekrardan imamlık görevi isteyince Hazreti Ömer diyor ki ben mescid değil imamlık, oraya bir tane tuğla dahi taşıyan adama hiçbir görev vermem. Vallahi diyor ey müminlerin emiri ben oranın Mescid-i Dırar olduğunu bilmiyordum. Kur'an-ı Kerim okumam güzel olduğundan dolayı bana gel imam oldu dediler. Ben de hayırlı bir iştir diye imam oldum. İnsanlar da şahitlik yapınca Hz. Ömer fikrini ne yapıyor? Fikrini değiştiriyor. Bu aynı zamanda, yani şurada olan durum Müslümanlara genel bir menheşle ne yapabilir? Müslümanlara genel bir menheşle verebilir. Neyle alakalı? İslam cemaatinden ayrılan, yani riddetle İslam cemaatinden ayrılan veya Müslümanlara çok ciddi şekilde zarar veren bir ameliye ile Müslümanlardan ayrılan, ondan sonra tekrardan tövbe eden veya İslam dinine tekrardan döndüğünü söyleyen insanlar. Bunların Müslüman olduğunu kabul etmek zorundayız. ya yani normal zahiren tamam bunlar İslam'a dönmüş. Lakin bunlara tekrar görev vermek, tekrar güvene dayalı bir takım ilişkilere girmek noktasında kesinlikle bunu yapmakla mükellef değiliz. Hatta bunu yapmamamız lazım. Neden dolayı? Çünkü bu insanlar bir kere güveni ne yapmışlardır? Zedelemişlerdir. Ve Müslümanlara ne yapabilirler? Zarar verebilirler. Bizim selefimizin de bu konudaki uygulaması nedir? Bu konudaki uygulaması da budur. Evet. Hiç. Mürted yönetici, kendisini savunan silahlı bir gücün arkasına sığınarak mültenin konumunda ise onla, onlara karşı savaşmak vacip olur. Onu savunanlar da aynen onun gibi kafirdirler. Allah-u Teala şöyle buyurur. İçimizden kim onları dost onlardandır. Ayette men ibaresi şart ismidir. Söz ve fil ile kafirden yana olup onu destekleyen herkesi içeren genel bir ifadedir. Muhammed bin Abdülvahat ve diğerleri müşriklere yandaşlık yapmanın ve Müslümanlara karşı onları desteklemeyi fişi İslam'dan çıkaran sebeplerden olduğunu söylerler. Bunun delili ise Allahu Teala'nın şu buyruğudur: İçimizden kim onları dost edinirse onlardandır. Şüphesiz ki Allah şüphesiz Allah e, yazalimler topluma hidayet etmez. Bu suçu isteyen işleyen mürtet ile şahadet kelimesini söyleseler ve İslam'ın diğer esaslarını yerine getirseler dahi savaşılır. Çünkü Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmetmeleri sevdiğiyle İslam'a çıkmışlardır. Allahu Teala şöyle buyurur. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Söz ve fiil de kafire destek olan herkes o de bu desteğinden dolayı kafir olur. Zahire göre dünyadaki hükmü, aynen imamla ve cihat eğiline karşı mülteni <gülüyor> konumunda olanlar gibidir. Hakkında tekfirini engelleyen bir engel veya şüpheler dolayı e, batinen Müslüman olabilir. Ancak bu, onun tekfirine engel olmaz. Sünnette mülteni olanlar hakkındaki uygulama budur. Şimdi yöneticinin hükmünü bildik önce tamam mı? Diyelim ki bu saydığımız küfür maddelerinden herhangi bir tanesini kendinde barındırıyor. İster asli kafirlerden olsun, ister önceden Müslüman olsun. Sonradan bunları diyelim işledi, bu adam kafir oldu ve yönetici. Bunun yanında yer alan, buna destek veren, bunun için yazı yazan, ister diliyle, ister şiirleriyle, ister kitaplarıyla, ister fetvalarıyla, ister silahıyla, bunun yanında yer alan avanesinin hükmü, aynı yöneticinin hükmü neyse o da nedir? Aynı yöneticinin hükmü neyse aynen o da o şekildedir. Çünkü her insan, önce içinde bulunduğu taifenin hükmünü alır. Dünyada her insan içinde bulunduğu taifenin neyini alır? Her insan içinde bulunduğu taifenin hükmünü alır. Daha sonra şeyhin dediği gibi, şayet bunun tekfirine engel bir durum söz konusuysa. Mesela ne gibi? Diyelim ki ben bir Müslümanım, yoldan bu kafirler beni tuttu aldı götürdü zorla. Ee, bu yöneticinin şeyine koydu yöneticinin arkasına sığındığı gücün içine koydu beni de, o ordunun içine koydu. Ve benim kaçmada imkanım yok mesela. Bana o kıyafeti giydirdiler örneğin. Sen de geldin beni gördün. Ben kafir miyim normalde? Değilim. Normalde değilim. Neden? Çünkü ikra altındayım. Yani beni zorla götürmüş. Ama sana göre sen bana ne muamelesi yapmak zorundasın? İçinde bulunduğum taifenin hükmüne binaen bu şekilde olan bir insana kafir muamelesi yapmak zorundasın. Öyle mi? Öyle. ha Peki neden dolayı bunun yanında yer alanlar, buna destek verenler e, küfre giriyorlar? Çünkü İslam'da bir taife ve o taifeyi dost edinenler aynı hükümdedir. Bir taife ve o taifeyi dost edinenler nedirler İslam'da? Aynı hükümdedirler. Bir insanın birinin yanında canıyla, malıyla yer alması, onun için savaşması insanın bir insanı dost edinebileceği en üst mertebedir, öyle değil mi? Nasıl ki İslam'a karşı olan velamız, İslam'a karşı olan dostluğumuzun en üst seviyesi Allah yolunda cihad etmektir, öyle değil mi? Hakikaten küfre karşı olan dostluğun da en üst seviyesi nedir? Küfrün uğruna, küfrün yoluna, küfrün yanında ne yapmaktır? Savaşmaktır, öyle değil mi? Yani vela ve berada olumlu yönde düşündüğümüzde cihad zirvedir. İnsanın Allah'a, Resulüne ve Müminlere olan dostluğunun en üst zirvesi kişinin cihad ediyor olmasıdır. Hakikaten küfre karşı insanın dostluğu kafire, küfre, kü küfür yönetimine karşı insanın dostluğunun en üst seviyesi nedir? en üst seviyesi insanı onun yanında ne yatmasıdır? İnsan onun yanında yer almasıdır. Ki zaten birçok ayette vela بَرَى ile alakalı ayetlerde وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُمْ مِنْهُمْ Kim sizden onları dost edinirse yani Yahudi ve Hristiyanları o da onlardandır diyor Allah Azze ve Celle. Bu da bize gösteriyor ki kim bir taifeyi dost edinmişse dünyada zahiren onun hükmü nedir? Onun hükmü onların hükmüdür. O da mümtenin konumundur. Bu hem Allah Azze ve Celle'nin uygulamasıdır Öyle değil mi? Mesela Peygamber ne diyor? Bir ordu Bir ordu Kabe'ye doğru ne yapar? Yola çıkar. Ne yapar Allah Azze ve Celle? Onların önünü ve arkasını komple ne yapar? Komple gömer. Peki adamlar sonra ya Resulallah onların hepsi savaşçı değil. Bu adamların işte ticaret için gelenler var. Kabe'yi ziyaret için gelenler var. Ne diyor Peygamber يُخْسَفُوا بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ E şey yapılırlar, önce hepsinin önü ve arkası komple çünkü o ordunun içine yer almana hasebi de hepsi komple gömülürler, alaşağı edilirler. Ondan sonra herkes niyetleri üzerine ne yapar? Herkes niyetleri üzerine dirildirir. Peki niyetleri üzerine diriltilirden kasıt, affedilir mi? Değil. Niyeti üzerine diriltilir. Allah niyetini kabul eder mi, etmez mi? O da Allah'a kalmış bir şey. Mesela Bedir gününde Zorla savaşa çıkarılanların niyeti savaşmak değildi. Allah'a niyetlerini arz ettiler, biz mustazaftık dediler. Allah niyetlerini kabul etmedi. Yeryüzü genişti, iyice edeseydiniz dedi. Onların varacağı yer ateşler orası ne kötü yerdir dedi. Öyle değil mi? Yani bazılarının yanlış anladığı gibi, o taife niyetleri üzerine diriltilerden kasıt taife affedilir. Allah özürlerini kabul eder değildir. Çünkü Nisa 97'de zikredilenlerin Allah özrünü ve niyetini ne yapmamıştır? kabul etmemiştir. Allah dilerse niyetini kabul eder, adamı affeder. Allah dilerse niyetini kabul etmez. Hayır, senin bu gerekçen, bu mazeretin geçersizdir. Senin varacağın yer ateştir. Orası ne kötü yerdir de adamı ebedi cehenneme gönderir. Öyle değil mi? Öyle. Burası mevzu olarak inşallah anlaşılmıştır. Evet. Devam edelim. 4. Kaftir olan yöneticiye karşı çıkmanın vacipliği, bu hadisin samitin şu hadisiyle sabittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Biz de kendisine beyat ettik ve beyat ettik. Bizden söz aldığı şeyler arasında sevinçte ve tasada, dallıkta ve bollukta kendisini dinleyip itaat etmemiz, kendisini şahsımıza tercih etmemiz ve eşin eline karşı çıkmamamız vardı. Ancak açık bir küfür görmeniz ve buna dair elinizde Allah'tan bir delil bulunması hali müstesna dedi. Nebevî Rahimullah şöyle der: Kadıyyat der ki, alimler kafir bir kişinin Müslümanlara imam olamayacağında, olamayacağında icma etmişlerdir. Sonradan kafir olursa bu görevden, bu görevden indirilir. Kafir olursa veya dinini değiştirirse ya da bid'at işlerse artık ulul Emir olmaktan çıkar. Ona itaat edilmez, ona karşı ayaklanılması gerekir. ayaklanılması, bulunmuş olduğu görevden indirilmesi ve mümkün ise onun yerine adaletli bir imam tayin edilmesi Müslümanlar üzerine vacip olur. Ancak imam ile beraber bir grup da dinden dönmüş ve bunlar kendilerine güç halde hale, hale gelmişler ise bu durumda Müslümanlar üzerine Müslümanlar üzerine güç getiremedikleri sürece, getiremedikleri sürece onlara karşı çıkmaları vacip değildir. Kişi bu, bu, bu mürtedlere karşı çıkmıyor ise yurdunu bırakıp başka yere hicret eder ve dinini kurtarır. Kadıyat'ın belirttiği bu icmayı İbn-i Hacer, İbn-i Battal'dan, o da e, İbni, İb, İbni, İbni, İbn-i Tin'den, o da Davudi'den ve ayrıca direkt olarak nakledilmiştir. İbn-i Hacer özetle şöyle der. Devlet başkanı kafir olursa icma ile azdı, azdı, azdı gerekir. ve her Müslümanın bunun için gayet iletmesi vacip olur. Evet, şimdi normalde e, kafir olan yöneticiye karşı çıkmanın, kafir olan yöneticiyi görevinden indirmenin, azletmenin vacip olduğunda Müslümanların üzerinde farz olduğuna dair icma var. İcmayı kim nakletmiş? İmam Nevi nakletmiş, Kade İyad'ı nakletmiş, Hafız İbni Hacer nakletmiş vs. vs. Bir tane iki tane alim değil, birçok âlim nakletmiş. Tabi bizim için İcmanın naklinden ziyade icmanın dayanakı önemli. Öyle değil mi? Yani biz ne diyoruz mesela icma neydi demiştik? İcma nedir? Sonra ee, İslam, alimlerinin, İslam alimlerinin bir konu üzerine ittirak etmeleridir. Şere'i bir konu üzerinde ittifak, şere'i bir konu hükmü üzerinde ittifak etmeleridir. Ama ne olacak? Bu icmanın bir dayanakı olacak. Öyle değil mi? Yani durduk yere icma olmaz. Şere'i bir hüküm üzerine icma icmaysa, Bunun dayanağının da ne olması lazım? Bunun dayanağının da şer'i bir dayanak olması lazım. Normalde önümüzdeki hadis-i şerifte bu konu apaçık bir şekilde görülüyor. Ubade İbn Samit'in hadisi bunun delillerindendir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Müslümanların halifeye karşı savaşmaması gerektiğini, onunla çekişmemesi gerektiğini, ona itaat etmesi gerektiğine dair onlardan ne yapıyor? Biat alıyor. Lakin hangi hal müstesna diyor? İlla ente ravu fihim küfren buhhan اِنْدَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فِيهِ Onlarda apaçık bir küfür görürseniz ve bunun da apaçık küfür olduğuna dair yanınızda da Allah katından apaçık bir delil olursa bu hal müstesna. Yani o zaman onlara ne yapabilirsiniz? O zaman onlara savaşa, onlara karşı savaşabilirsiniz. Neden dolayı? Çünkü hilafet en büyük velayettir. Nedir velayet? Birinin insanın işlerini yürütmesi demektir. Öyle değil mi? Velayet nedir? birinin insanı işlerini yürütmesi demektir. insanın işleriyle ilgilenmesi demektir. Halife bütün Müslümanların velisidir. Öyle değil mi? O zaman en büyük velayet, İslam'daki en büyük velayet nedir? Hilafet makamıdır. Neden? Çünkü bütün Müslümanların işinden nedir? Bütün Müslümanların işinden sorumludur halife. Allah azze ve celle ayet kelimesine ne diyor? "Velen yec'alallahu lil kafirine ala'l mu'minine sabila." Allah Müminlere karşı, kafirlere ne yapmayacaktır? Yol vermeyecektir. Yani kafirin elinde mümine karşı bir yol nedir? Kafirin elinde mümine karşı bir yol yoktur. Kafir olan birine yöneticilik vermek, ne yapmaktır? Kafire müminlerin üzerine yol vermektir. Neden? Çünkü yönetici olduğu zaman, bütün müslümanların işiyle kim ilgilenecek? Bütün müslümanların işiyle o ilgilenecek. E Müslüman da değil bu adam kafir. İslam'ın ahkamını da gözetmeyecek. İslam'ın kaide ve kurallarını da gözetmeyecek. Bu zaten Başlı başta ne olacak? Başlı başına bir sorun olacak. Ondan dolayı ne yapıyor? Ondan dolayı e, Peygamber da açık bir küfür ve açık bir delil olduğu zaman krala karşı savaşılabileceğini ne yapıyor? E, veya halifeye ve yöneticiye karşı savaşılabileceğini söylüyor. İcmanın dayanağı ne? İcmanın dayanağı budur. Tamam mı? İkinci bir mevzuya e, gelecek olursak. Bugün şöyle bir yanlış anlaşılma var. Normalde harici nedir? Haricinin en belirgin vasfı harici büyük günahlarla insanları tekfir edendir. Öyle mi? Öyle. Yine haricinin ikinci en belirgin vasfı nedir? Harici, adil de olsa bir imama karşı ayaklanmayı kurucu caiz görür. İslam'a göre ise bir imam kafir olmadığı müddetse ona karşı ayaklanmak caiz değildir. Çünkü ayaklanmak beraberinde kan getirecektir ve kan dökülmesi de fitneye fesada yol açacaktır. İslam fitnenin fesadın hiçbir türlüsünü istemez. Ancak onu kan dökmeden, fitneye sebebiyet vermeden oradan indirmek mümkünse eğer haram işliyorsa, velayetini yerine getirmiyorsa bu bir karışıklığa sebep vermeyecekse onu oradan indirmek efdaldir. Yerine daha takvalı birini getirmek için. Küfür işlemediği müddetçah, oradan söylüyorum. Hariciye göre ise hayır, küfür işlemese bile zaten hariciye göre gerçi herkes yani günah işleyen de kafir olduğundan dolayı ona karşı ayaklanmak nedir? Ona karşı ayaklanmak caizdir. Tarih boyunca bütün sultalar yani bütün yönetimler insanları kendilerine karşı ayaklanmaktan alıkoyabilmek için harici lafını kullanmışlar. Gerek muhalif olan alimlere, gerek onların hatalarını beyan eden şer'i yanlışlarını delillerle ortaya koyup insanları bu konuda uyaran alimlere hep harici yaftasını vurmuşlar. Neden dolayı? Çünkü hariciler hadislerde çok şiddetli bir şekilde zemmedilmiş. Ateşin köpeği oldukları, öldürülmeleri gerektiği, Kur'an okuyup Kur'an'ın boğazlarından aşağıya inmediği vesaire ile ilgili yeryüzünün en şerli insanları olduğuna dair hadisler var. Avam bu hadisleri bildiği için birine ''Harici'' dediğinde otomatikmen ondan ne yapacak? Otomatikmen ondan uzak duracak. Bundan dolayı bütün yönetimler kendilerinin yanlışlarını beyan eden insanlara ''Harici'' demişler. Hakeza bugün de bu işte eski yönetimlerin nasıl ki yardakçıları vardıysa Bugünkü yönetimlerin de İslam adına yardakçılığını yapan bel'am kafirler Müslümanlara ne diyorlar? Müslümanlara ''Harici'' diyorlar. Neden? Çünkü bu nizamların şer'i nizamlar olmadığı, Müslümanlara karşı yönetim haklarının olmadığını ve burada bunlara karşı insanlara teşvik eden, insanları bunlara karşı uyaran alimlerin ''Harici'' olduğunu ne yapıyorlar? Veyahut da ilim talebelerinin veyahut da Müslümanların veya davetçilerin ''Hariciler'' olduğunu söylüyorlar. Asıl harici olanlar kimlerdir? Asıl harici olanlar onlardır. Niye? Çünkü haricinin en belirgin vasıflarından biri nedir? يَتْرُقُونَ اَهْلَ الْاِسْلَامِ Değil mi? يَتْرُقُونَ Evsan ve وَيَقْتُلُونَ اَهْلَ İslam. Put ehlini terk ederler, İslam ehliyle savaşırlar. Bu da haricilerin neyidir? Bu da haricilerin en belirgin vasıflarındandır. Onlar putperestleri terk ederler, İslam ehliyle savaşırlar. Hakeza bugünkü bel'amlar da putperestleri, tağutları, kafirleri terk etmişler. Allah'ın dini ikame olsun. İnsanlar tevhidi öğrensin diye mücadele eden insanlarla uğraşıyorlar. Eğer biri harici olacaksa, harici olmaya en evlâ olan hadisler ışığında kimlerdir? En evlâ olanlar bu insanlardır. Buna da ne yapmak lazım? Buna da dikkat etmek lazım. 2 burada okumuş olduğumuz bir nakil var, onun üzerine duralım. Diyor ki İmam Nevi, Kadı İyaz dedi ki, Yönetici kafir olursa, dinini değiştirirse ya da bidat işlerse artık ululemre olmaktan çıkar. Bu doğru mudur? Bu doğru değildir. Kafir olursa ululemirden çıkar. Kafir olursa itaat farz olmaz ama bidat işledi diye kimse ululemrlikten ne yapmaz? Çıkmaz. Eğer bir imam, bir halife bidat işliyorsa biz o bidata bakarız. Bidat iki kısımdır. İnsanı küfre sokan bidat vardır. El bidal mukeffire. insanı küfre sokan bidat vardır. El-bida'a ghayri l-mukeffira. İnsanı tekfir ettirmeyen, insanı küfre sokmayan bidat vardır. Küfrü birinci cinstense, bidatı birinci cinstense, yani mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmedet demek de bir bidattır. İslam'da olmayan, sonradan çıkan bir şeydir. Öyle değil mi? Bunu yaparsa bu bidat, insanı küfre götüren bidatlardandır. O zaman biz bunu tekfir ederiz. Bunun artık ulul emirliği de yöneticiliği de yoktur. Ama diyelim ki adamın bidatı ne örnek veriyorum? Adam sakallarını kesiyor. Veyahut da halife, şey giyiyor, takım elbise giyiyor mesela. Şey giymiyor örneğin. Veyahut da halife işte nedir? E, açıklığa saçıklığa bazı yerlerde müsaade ediyor. Turist gelsin diye daha çok para kazanmak e, için mesela. Kanun olarak değil, uygulama olarak sesini çıkarmıyor e, mesela. Bu nedir? Bu fısktır. Bunlar hep bidatır öyle değil mi? Ama veyahut da mevlüt kandilini kutlattırıyor mesela. Yani insanlara mevlüt kandilini, berat kandilini vesaire kutlattırıyor. Bunlar bidattır ama bunlar sahibini ne yapmaz? Sahibini küfre... götürmez. Sadece bid'attır. Birinci kısım ulul çıkar. Yani küfür bid'atlarını işleyenler. Ve bunlarla savaşmak husmanların üzerine vaciptir. İkinci kısma gelince bunlar ulul çıkmaz. Şayet fitne ve fesada sebebiyet vermeden bunları azledip yerine daha sünnetle amel eden takvayla amel eden birini getirmek mümkünse o yapılır. Ama yok bunu azletmek fitneye, karışıklığa onlara kan dökülmesine sebebiyet verecekse Bu bidatten daha şerrli, daha şiddetli bir şey olduğundan dolayı orada kalması nedir? Orada kalması daha iyidir ki Müslümanların kanı dökülmesin diye. Peki hemen şöyle bir soru sorabilirsiniz. Niye kafir olduğunda da, e, kafir yönetici de savaştığımızda da kan dökülüyor, yine fitne oluyor, yine karışıklık oluyor. Niye orada bunu söylemiyorsun söylemiyoruz da yani fitne olur onun için karışmayalım yerinde kalsın. Niye bidaat ehli olan veya fasık olan yönetici de şayet fitne olmazsa azledilir diyoruz. Kim onun cevabını verecek? Birincisi nasıl olmadığı için başka Birincisi küfür. Küfürden daha büyük bir fitne yoktur yeryüzünde. Öyle değil mi? Zaten küfrün varlığı fitnenin varlığı demektir. Şirkin varlığı fitne fitnenin varlığı demektir. Yani kan akmasından çok çok daha büyük bir fitnedir. Öyle değil mi? Ondan dolayı böyle gerekirse kan akar ama o küfürgen ortadan kaldırılır. Ama ikinci ne değildir? İkinci böyle değildir ki Allah azze ve diyor el fitnetu eşeddü min el katl. El fitne ekberu min el Fitne yani şirk katilden daha büyüktür. Fitne yani şirk katilden daha şiddetlidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim mi, yeter mi? Yeter mi devam edelim? Yeter. Mi?